Muhterem Kardeşlerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun Kardeşlerim imanın şubesinin 57.si Hısnül Huluk Güzel ahlak imandandır Ki güzel ahlak denildiği zaman Kini içinde tutma, yumuşak davranma ve tevazu hepsi güzel ahlakın içine girmektedir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü aleyhissalatu vesselama hitaben ve inneke ala hulukin azim muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine buyuruyor ki vel kazımine l vel anin kinini içinde tutanlar ve insanları bağışlayanlar. Wallahu yuhibbul muhsinin muhakkak Allah Azze ve Celle ihsan sahibi kimseleri, iyilik eden kimseleri sever buyuruyor. Allah Azze ve Celle. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hiçbir zaman kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Ve affediciydi, affetmeyi severdi ve şöyle derdi, sizin en hayırlınız, ahlak olarak en güzel olanınızdır. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, sizin diyor, bana en sevimli geleniniz veya içinizde benim en çok sevdiğim ahlakı en güzel olanınızdır buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim, ahlak denildiği zaman insanı kendisini eziyetten, ezadan alıkoyması, her türlü üstün amelleri seçmesi ve her türlü rezilliği, şefazeliği terk etmesi bir ki bu bütün peygamberlerin ve Allah dostlarının sıfatı bu şekildedir. İbni Abbas ve Mücahid, Allah onlardan razı olsun, Allah, Allah Azze ve Celle'nin Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin ayeti kerimesini tefsirinde derler ki yani sen yüce bir din üzeresin ki bu da İslam dinidir. Ayşe radıyallahu anha'ya Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ahlakı soruluyor. Allah Resulü'nün ahlakı neydi? Bunun üzerine Ayşe namaz radıyallahu anha diyor ki kana hulukuhu el-Kur'an Muhakkak ki onun ahlakı Kur'an idi. Onun için öfkelenir, onun için razı olurdu diyor. Ki bütün bu ahlaklar Allah Azze ve Celle'nin şu sözünde diyor, birleşmiştir diyor. Hudil afve vemur emur bil urfi anil cahilin. Af yolunu tut. Affedici ol, iyiliğe emret ve Cahillerden yüz çevir. İşte bu ayet nedir? Ahlakın özelliklerini bir arada toplayan bir ayettir. Demiştir Ayşe anamız Allah kendisinden razı olsun. Yine Ayşe anamızdan gelen cibayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam iki iş arasında seçim hakkı bırakıldığı zaman kendisi günah olmadığı müddetçe o ikisinden en kolay olanını tercih ederdi, onu seçerdi. Fakat eğer onda bir herhangi bir günah varsa, haram varsa, insanlardan en uzak olanı da Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'dır. Ve in Allah Resulü selam kendi nefsi için diyor hiçbir zaman intikam almadı. Ama ne zaman ki Allah'ın hürmeti çiğlendi, Allah'ın haramı kılındı, işte o zaman Allah azze ve C Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Allah için intikam almıştır, diyor. Kardeşlerim, Hüsnül Huluk'un manasına baktığımız zaman güzel ahlak, insanın bir Allah Azze ve Celle ile karşı olan bir muamelesi, bir alakası, ilişkisi, bir de insanlarla olan bir alakası vardır. Allah'a karşı ahlak nasıl edinilir? Tabii ki Allah Azze ve Celle'nin getirdiği emirleri yerine getirerek, Allah Azze ve Celle'nin yasaklarından kaçınarak ne yapılır? İnsan, e, Allah Azze ve Celle'ye karşı edeb, ahlak yerine getirilir. Yine insanların birbirleriyle olan muamelelerinde, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birçok hadisinde insanların birbirlerine olan haklarını açıklamıştır. Birbirlerine olan muamelelerini ne yapmıştır? Açıklamıştır. Kişi bunlara riayet ettiği zaman da ne yapar? İnsanlar arasındaki e, ahlak gerçekleşmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'udan gelen rivayette Allah Resulü Vesselam buyuruyor ki müminlerin iman olarak en kamil olanı onlardan en güzel ahlaka sahip olanıdır buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizin içinizde diyor bana en sevimli gelen ve sizin içerisinde Meclis olarak bana en yakın olanınız kıyamet gününde ahlakı en güzel olanınızdır diyor. Yani kıyamet gününde benim en çok sevdiğim ve bana en çok yakın olan ahlakı en güzel olanınızdır diyor. Ve bana öfkeli, öfkeli olan veya en uzak olan da diyor kıyamet günü ahlak olarak en kötü olanınızdır buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine... Nizanda diyor kıyamet günü en ağır gelen şey de güzel ahlaktır buyurur Allah Resulü Selam. Allah Azze ve Celle o güzel ahlakı hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Şimdi ahlak denildiği zaman kardeşlerim bazı hasletler vardır ki o insanın tabiatındadır. Allah Azze ve Celle onu yarattığı zaman onun tabiatında onu da var etmiştir. Peki buna delil nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Eşec İbn-i diyor ki sende iki tane haslet var, iki tane huy, ahlak var diyor. Ki bu Allah onu sever diyor. Bunlar nedir? Vel hilmu vel enâ'e yumuşaklık ve teenni yani bir işte acele etmeme, acele karar vermeme. Aceleciliğin zıttı. Eşec Abdül Kays diyor ki ya Resulü Bu iki haslet, iki ahlak benimle yaratılan, yani benim tabiatımda olan bir şey midir? Allah'ın bana var, yaratırken koyduğu bir şey midir? Yoksa benim sonradan kazandığım bir şey midir? O yüzden ahlaka bakıldığı zaman kişinin e, yaratılışında yani tabiatında olan ahlak ve kişinin yine sonradan kazandığı ahlak olarak ne yapılır? İkiye ayrılır. Olur ki insan tabiatında cimrilik vardır. Ama ne yapar? İmanı sayesinde, sadakası sayesinde, sadaka vererek imanın sayesinde ne yapar? O cimrilikten kurtulur. Çünkü cimrilik kötü bir ahlaktır. Ee, eli açık olmak, sadaka vermek ne yapmaktır? E nedir? Bunun aksi güzel bir ahlaktır. Sahabe soruyor, Ey Allah'ın Resulü bu yumuşaklık ve aceleyle hareket etmeme, teenniyle davranma, Allah Azze ve Celle'nin beni yaratırken verdiği bir şey mi, haslet mi benim tabiatımda mı, yoksa sonradan kazandığım bir şey midir diyor. Allah Resulü Aleyhisselam bilakis diyor Allah'ın seni yarattığı şeydir. Yani yaratılışta sana verdiği huydur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sefer sahabe Allah'a hamd ediyor ki Allah ve Resulü'nün sevdiği bu iki haslet de beni yaratan Allah'a hamdolsun diyor. O O yüzden kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz istiftah duası dediğimiz yani namaza başlarken birçok dualar etmiştir. Tabi en meşhur olan bizim toplumumuzda Subhanike duasıdır. Allah Resulü'nün yaptığı bir duadır bu. Ama daha birçok yaptığı dualar vardır kardeşlerim. Namaza başlarken istiftah duası. Bunlardan bir tanesi diyor ki Allah Resulü Selam Allah'ın mehdini li ahseni ahlak Ya Rabbi beni en güzel ahlaka ulaştır. La yehdi li إلا أنت Ya Rabbi onun en güzeline senden başkası ulaştıramaz. Ve yine beni kötü ahlaktan da uzaklaştır ki onu senden başka o kötü ahlak senden başka uzaklaştıracak da yoktur diye ne yapmıştır? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dua etmiştir. Peki bir insan demek ki sonradan kazanabileceği ahlakı da güzel arkadaşlıklar edinerek talimle ilimle ne yapabilir bunu öğrenebilir. Bunların en güçlüsü ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurduğu gibi güzel arkadaşlıktır. Ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem güzel arkadaşlığı ne yapar insan sevdiğinin arkadaşının Dini üzeredir buyur, buyurarak kişinin ahlaklı kimselerle arkadaşlık etmesini emretmiştir aleyhisselam. Bunun aksi olduğu zaman da insan ne yapar? Güzel ahlakı güzel insandan öğrenebileceği gibi kötü ahlakı da ne yapar? Kötü arkadaştan emretir. O yüzden insan edebi e, ahlakı ne yapar? talimle, ilim meclislerinde bulunarak, güzel arkadaşlıklar, güzel sohbetler edinerek ne yapar? Aynı zamanda o sonradan elde edilebilecek ahlakı da elde etmiş olur. Allah Azze ve Celle bizi okullarından eylesin kardeşlerim. Evet, insanda yaratılışından gelen bazı güzel huylar, güzel ahlak olduğu gibi, insanın sonradan da kazanabileceğine bir ahlak vardır. Ki her insan tabi ki şeylerle, güzel ahlakla teçhiz edilmemiş olabilir ama üzerimize düşen ve imanın bir gereği olarak ne yapması gerekir? O güzel ahlakı elde etmek için çabalaması, gayret sarf etmesi gerekir. Bunun da en büyük şeyi ilim meclislerdir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle o ilim meclislerine devam eden kullarından eylesin kardeşlerim. İmanın 58. şubesi kölelere ve insanın emri altında çalışan kimselere iyilikte bulunması imandandır kardeşlerim. Allah azze ve celle diyor ki: "Ve ibuddullah ve la tushriku bihi Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayın. Ana babaya iyilikte bulunun, yakın akrabaya, yetimlere, miskinlere, fakirlere, yakın akraba, yakın komşulara <gülüyor> uzak komşulara, yakın arkadaşlara, yolda kalmışlara ve maliket eimanukum ve elinizin altında veya emrinizin altında çalışan kişilere veya kölelere ne yapın iyilikte bulunun buyurur Allah azze ve celle. Bukhari ve Müslim'de gelen bir rivayette diyor ki Ma'rur İbnü Suveyt radıyallahu anhu Ben diyor Ebu Zer al radıyallahu anhu'nun üzerinde bir elbise gördüm. Könesinin üzerinde de aynı elbiseyi gördüm diyor. Ben bunun sebebini sordum. Dedi ki diyor ben bir adama kaba sözler söyledim diyor. Sonra o adam beni gitti Allah Resulü aleyhissalatu vesselama şikayet etti diyor. Allah Resulü selam onu annesinden dolayı mı ayıpladın dedi diyor. Sen Sen içinde hala cahiliye bulunan, izi bulunan bir kimsesindedir diyor Allah Resulü Sellem. Sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki onlar, köleler ve emriniz altında çalışan kimseler, Allah Azze ve Celle'nin sizi ellerinizin altında kıldığı kardeşlerinizdir. kardeşlerinizdir. Her kim bu şekilde eli altında çalışan kölesi veya kardeşi varsa, arkadaşı varsa... Ne yapsın? Ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin ve ona hiçbir zaman gücünün yetmediği yükleri de yüklemesin. Eğer bunu yaparsa hiç olmazsa ona da o işinde ne yapsın? Yardım etsin. Buyurdu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Adı el Ensar Radiyallahu anh diyor ki: "Benim bir kölem vardı. Ben onu döverdim." diyor. Yine bu şekilde döverken arkamdan bir ses işittim diyor. Ve dedi ki ey Ebu Mesud şunu çok iyi bil ki Allah senin üzerine senin buna olan kudretinden daha kadirdir diyor. Dedi diyor. Ben arkamı dönüp baktım ki bu ses Allah Resulü aleyhissalatü vesselama ait diyor. Ve dedim ki ey Allah'ın Resulü bu köle Allah rızası için artık hürdür dedim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Sellem, eğer sen böyle yapmamış olsaydın muhakkak ki ateş sana yakardı veya ateş sana dokunurdu dedi. Şöyle de kafir ya. Artık bilmiyorum. Tabii kafir. Müslüman olsa herhalde azat edilmesi Tabii. gerekirdi. Evet o yüzden kardeşlerim Allah Azze ve Celle her şeye ihsanı emrettiği gibi nedir? Sizin elinizin altında çalıştığınız işçilere ve kölelere ihsanda İyilikte bulunmayı emreder. Bu da bizim dinimizin güzelliklerindendir kardeşlerim. Hatta biliyorsunuz bizim dinimiz köpeğe veya bir hayvana bile su verseniz, yemek verseniz bile nedir? Onun ecri vardır, sevabı vardır. Nefes alan, yaşayan her şeye iyilikte ne vardır? Bir ecir vardır. Çünkü Allah Resulü Sellem bir kadın diyor, bir kedi yüzünden cehenneme girdi diyor. Kediyi hapsetti Kediye yiyecek bir şey vermedi, kedi de salı vermedi ki işte yeryüzünün haşeratından veya diğer şeylerinden yesin. Kedi öldü de Allah Azze ve Celle o yüzden kadını cehenneme koydu diyor. Bir adamdan da razı oldu diyor. Adam susuz haldeyken bir kuyu buluyor, kuyuya iniyor su içiyor. Su çıktığı zaman bir köpeğin o nemli toprağı yaladığını görüyor. Demek ki diyor bu köpek de benim susadığım gibi susadı diyor. Tekrar kuyuya iniyor. Ayakkabısını ağzına alıyor. Su çıkartıyor. Onu suluyor. Allah da diyor ondan razı oldu da onu cennetine koydu diyor. O yüzden hiçbir küçük bir amel bile ne yapılmaz? Hiçbir zaman hor görünmez. Ve Allah Azze ve Celle belki o amel yüzünden Allah'ın hoşuna gider de ne yapar? Onu cennetine koyabilir, koyar. İmanın 59. 9. Şubesi kardeşlerim, aynı şekilde nasıl ki e, bir işçini, e, bir e, köle sahibinin kölesine iyilikte bulunması gerekiyorsa, aynı şekilde o kölenin veya emni altında çalıştığı kimsenin de aynı şekilde ona ne yapması? iyilikte ihsanda bulunması gerekir ki, Allah'a söylüyor, aleyhissalatü vesselam eğer bir köle diyor, sahibinden kaçarsa, Allah azze ve celle onun namazını Ta ki sahiplerine dönene kadar kabul etmez buyurur. Aleyhisselatü vesselam. Evet. imanın 60. şubesi kardeşlerim çocuk ve aile hakkıyla alakalı. Ki bununla kasıt şudur ki kardeşlerim bir aile reisinin bir erkeğin çocuğuna ve ailesine karşı Allah Azze ve Celle'nin dinini öğretip onları Güzel bir şekilde terbiye etmesi nedir? İmandandır. Bu da bir imanın gereğidir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde قُوْ أَنْفُسَكُمْ مُا أَهْل۪يكُمْ نَارًا وَقُوْدُ هَنَّاسُ وَالْحَجَارًا Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden kendinizi ve ailenizi koruyun buyuruyor. Allah Azze ve Celle emrediyor. Yani onlara Allah'ın taatini emredin. Onlara hayrı öğretin. Ali radıyallahu anh'a diyor ki allimuhum yani addibuhum onlara öğretin yani onları İslam dini üzere terbiye edin diyor. Allah azze ve celle böyle emrediyor. Enes radıyallahu anhu'dan gelen rivayette Allah Resulü diyor ki her kimin diyor iki tane kızı olur. Sonra da diyor onlar ta ki bülü uçağına girene kadar onları güzel bir şekilde terbiye eder ise kıyamet günü Ben de o diyor bu şekilde kıyamet gününü bu şekilde gelir diyor ve Allah Resulü iki parmağını bu şekilde birleştiriyor. Ve yine e, Akra İbn Habis radıyallahu anhu geliyor ve o esnada Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam torunu Hasan radıyallahu anhu'yu öpüyor. Akra İbn Habis Türkiye'ye Allah'ın göre benim 10 tane çocuğum var. Ve şu ana kadar hiçbirinde öpmedim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İnnehu men la yarham la yuham. Muhakkak ki merhamet etmeyene merhamet olmaz. Demek ki insanın çocuğuna merhameti bile ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin merhametini getiriyor. Ve yine Ayşe diye Allahu anhadan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam her kim diyor kız çocuklarından yana bir şeyle imtihan olunur, bir belaya düçar olur da ona sabrederse muhakkak ki o kız çocukları yarın kıyamet günü ona karşı, e, ateşe karşı bir sütre, bir e, engel olur diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ayşe anamız anlatıyor. Diyor ki, bir gün bir kadın yanında iki tane kız çocuğuyla birlikte benim evime girdi. Ve niyecek bir şeyler istedi diyor. Benim yanında da Bir kuru hurmadan başka bir şey yoktu diyor. Kadın onu aldı. iki çocuğu arasında, iki kız çocuğu arasında taksim etti. Ve kendisi de ondan hiçbir şey yemedi diyor. Kadın çekip gidiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam giriyor ve bunu diyor haber verdim kendisine. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki diyor her kim bu kız çocuklarından yana bir belaya düşer, düşer olur da ona sabrederse muhakkak ki onlar Ne yapar? Kıyamet günü onlar için bir set olur, bir engel olur diyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Özellikle kız çocuğu diyor biliyorsunuz kardeşlerim cahiliye döneminde bir kimse bir kız çocuğuyla müjdelendiği zaman hemen ne yapardı? Yüzü simsiyah kesilirdi. Ve alır onu ne yaparlardı? Diri diri toprağa gömerlerdi. İslam gelmiş Ve geleceğin annesi olan o kız çocuklarına gerekli e, değeri vermiş ve onları e, ne yapmıştır? Gerekli makama oturtturmuştur. Çünkü eğer bir anne salih olursa, dinini bilen bir anne olursa ne yapar? Çocukları da o din üzere yetiştirir, o ahlak üzere yetiştirir. Eğer anne salih olursa aile salih olur, aile salih olursa ne olur? Toplum salih olur, toplum düzelir. O yüzden e, aile eğitimi veya çocuk eğitimi ne zaman başlar sorusuna alimlerin verdiği en güzel cevap çocuk eğitimi anne seçimiyle başlar diyor. O yüzden evlenecek bir kimse ne yapmak zorunda? Önce eğer çocuğunu yetiştirmek istiyorsa anne seçimini güzel yapmak zorunda kardeşlerim. Anne çocuğunu eğitir. O çocuk yarın, o da bir anne, bir baba olacağından böylelikle toplum ne olur? Felaha huzura ered kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki her kim iki kız çocuğunu terbiye ederse ben ve o şu şekilde cennete girer buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve ne diyor ki ben ve yetimi koruyup kollayan cennete şu şekilde gireceğiz diyor yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Enes İbni Malik diyor ki radıyallahu anhu bizler toplu bir şekilde otururken yaşlı bir adam geldi ve Allah Resulü aleyhissalatü yanına girmek istedi. Ve insanlar ona yol açmada biraz geç davrandılar diyor. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü dedi ki küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğünü saymayan bizden Değildir buyurdu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın Mariye'den çocuğu olan İbrahim vefat ettiği zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ağlamaya başladı diyor. Bunun üzerine Abdurrahman İbn Avf dedi ki: Bu ente ya Rasulullah tepki. Ey Allah'ın Resulü sen de mi ağlıyorsun?" Bunun üzerine Allah Resulü dedi ki: "Ey İbn Avf, Muhakkak ki bu bir rahmettir. Sonra muhakkak ki göz ağlar, kalp hüzünlenir. Ve biz ancak ve ancak Rabbimizin razı edeceği sözden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim senin ayrılmanla biz üzüldük dedi diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi tabi ki kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da bir insandı. Ve henüz Ee, süt emen küçük bir çocuk olan İbrahim onun oğlu vefat ediyor ve Allah Resulü Aleyhisselam ağlıyor sahabe şaşırıyor sen demeyin Allah'ın Resulü neden çünkü Allah Resulü ağlamayı yasaklıyor ama buradan ağlamayı yasaklıyor derken biliyorsunuz cahiliye adetlerinden bir tanesi de bağra kara yüksek sesle maniler yaparak nedir ağlamaktır Sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve o gözyaşını bu tür ağlama zannediyor. Ama Allah Resulü göz yaşarır, kalp üzülünür ve biz Allah'ın razı olduğundan başka bir söz söylemeyiz diyor Allah Resulü selam. Yani inna lillahi ve inna ileyhi racil. Evet. Husam efne Zeyt diyor ki radıyallahu anhu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı bir e, elçi göndererek diyor ki Allah Resulü Selam'a benim diyor oğlum vefat etmek üzere diye Allah Resulü Selam'ı çağırıyor. Allah Resulü diyor ki gitmek istemiyor ona selam söyleyin ve desin ki diyor inna li, inne lillahi me ahada ve lehu veren de alan da Allah'tır ve kullu şeyin indehu bi ecelil misallâh Ve Allah katında her şey belli bir ecele göredir. Eceli gelen ne yapar? Muhakkak ölecektir. Sabretsin ve ecrini de Allah'tan beklesin dedi diyor. Kızı tekrar Allah Resulü Selam'ın gelmesi için Muhakkak yemin ediyor. Ve Allah Resulü Selam da Beraberinde Sa'de ibn-i Uvade Mu'aned ibn Cebel Uvey ibn-i Ka'b Zeyd ibn Sabit ve başka kimseler olduğu halde Onun evine gidiyor. O küçük çocuk Allah Resulü'ne getiriyor torunu. Çocuk artık ölüm sekaratında nefesi gelip gidiyor. Onu görünce Allah Resulü ağlamaya başlıyor. Saat diyor ki ey Allah'ın Resulü bu da ne? Allah Resulü diyor ki bu bir rahmettir. Allah Azze ve Celle'nin kalbine koyduğu bir şeydir. Ancak Allah kullarından merhametli olana merhamet eder diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Enes ibn Malik diyor ki ümmetimden diyor kimin üç tane kızı veya üç tane kız kardeşi olur da onları güzelce terbiye ederse ben kıyamet günü cennete şu şekilde onunla birlikte olacağım diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ebu Hureyre diyor ki bir adam geliyor ve bu adam kalbinin katılığından çok kasvetli olduğundan şikayet ediyor. Allah Resulü diyor ki Yetimin diyor başını okşa ve miskini de doyur diyor Allah Resulü Selam. Demek ki yetimin başını okşamak veya onunla ilgilenmek ve miskini de doyurmak, fakiri de doyurmak ne yapıyormuş? Kalbin kasvetini giderip kalbi yumuşatan şeylerdenmiş kardeşim. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi katı olan kimselere yaptığı nasihatlerden. bir tanesi kardeşlerim. Evet. 61. şube imanın e, din sahibi kimselere yakınlaşmak, onlara sevgi beslemek, aralarında selamı yaymak ve onlarla ne yapmak? Musafaha etmek imandandır kardeşlerim. Allah diyor ki La تَدْخُلُوا buyutan غَيْرَ buyutikum. حَتَّى تَسْتَعْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَحْلِهَا Kendi eviniz olmayan evlere girdiğinizde izin istemeden ve oranın ehline selam veren oraya girmeyin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ebu Hureyre'den gelen, radıyallahu anh'udan gelen ribayette diyor ki Allah Resulü Selam, Nefsim elimde olan, elimde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi sevecek şeye size delalete değil mi? Göstereyim mi? şu selama beynekum. Kendi aranızda selamı yayınız buyuruyor Allah'a Resulü Selam. Demek ki selam kardeşlerim insanların birbirini sevmede nedir? En büyük vesilelerden bir tanesi. Ve yine Enes'e Enes radıyallahu anh'dan gelen rivayette Katada diyor ki Ben Enes'e dedim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı birbirleriyle musafaha ederler miydi? El tokalaşırlar mıydı diye sordum. O da evet tokalaşırlardı dedi diyor Enes radıyallahu anhu. Allah azze ve celle kıyamet günü der ki diyor Benim celalim için birbirini sevenler nerede? O gün bugün ben benim gölgemin, arşımın gölgesinden başka gölgenin olmadığı bugün de muhakkak ki ben onu arşımın gölgesinde gölgelendireceğim dedi diyor. Benim celalim için birbirini sevenler nerede? Ve yine diyor ki muhakkak ki benim celalim için birbirini sevenler için onlara nurdan minberler vardır diyor. Öyle ki onlara peygamberler ve şehitler bile gıpta ederler diyor. Demek ki ne kadar zor bir olay ki kardeşlerim, peygamberler ve şehitler bile ona gıpta ediyor. Bu da bunun hakikaten zorluğunu gösteriyor kardeşlerim. bu Hurayra radiyallahu anhudan gelen bir rivayette, diyor ki bir adam bir kardeşini falanca köyde, ki bir kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı diyor. Allah azze ve Celle ona bir melek gönderdi. Yolda onu karşıladı ve dedi ki ey filan nereye gidiyorsun? İşte falanca köydeki bir Müslüman kardeşimi ziyarete gidiyorum. Melek dedi ki senin onda yani ona gitmende herhangi bir maslahatın, dünyevi bir maslahatın var mı? Bir menfaatin var mı? Hayır dedi diyor. Vallahi ben onu sadece Allah için sevdim ve Allah için ziyarete gidiyorum diyor. Bu lüzene melek diyor ki ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçisiyim. Allah da Tıpkı onu Allah'ın rızası için sevdiğin gibi Allah da seni sevdi diyor. Ve müjdeyi veriyor kardeşlerim. Ve ne diyor ki, her kim Allah için bir kardeşini hasta bir kardeşini ziyaret ederse muhakkak ki onun için cennette menzili hazırlanır buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. kâb diyor ki, radıyallahu anhu Allah Resulü şöyle buyurdu. Sizden diyor, erkeklerden Cennetlik olanlara haber vereyim mi? Nebi, peygamber cennettedir. Şehit cennettedir. Sıddık cennettedir. İslam üzere doğan cennettedir. Ve diyor bir adam ki kardeşini, işte bir şehrin civar köyünde olan bir kardeşini Allah için ziyaret eden cennettedir diyor. Niye diyor sizin kadınlarınızdan cennet olan, cennet ehli olan kimseleri de haber vereyim mi diyor ve Allah Resulü Vesselam burada öyle bir kadın ki diyor kocası ve evlatlarına, çocuklarına karşı onlara e, güzelce geçinir, onları korur, gözetir, o yokken onları ihmal etmez der diyor ve ve yine kocasının hakkını verir diyor. Ve hiçbir zaman da onları razı etmeden ne çocuğunu, çocuklarını ne de kocasını razı etmeden de asla yatağında uyumaz diyor. Allah Resulü Selam bu kadın da cennet ehli kadındır diyor. Aleyhissalatü vesselam. Evet. İmanın 62. şubesi kardeşlerim selamı almak. Bu da nedir? İmandandır. Allah Azze ve Celle diyor ki وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيِّتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا عَوْرُدُّهَا Size diyor selam verildiği zaman onun bir mislini veya ondan daha fazlasını ne yapın? Alarak ona icabet edin buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Evet, kardeşlerim selam biliyorsunuz, İslam'ın selamı. Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm. ve rahmetullahi ve şeklinde gelen lafızlardır. Eğer bir kimse "Selamü aleyküm" diye cevap selam verirse aynıyla alabileceğiniz gibi "ve aleykümüsselam" şeklinde alabileceğiniz gibi ziyade ederseniz "ve aleyküm selam ve ve yine ve berekatü ziyade ziyade ederseniz hepsi için ne vardır? ecir vardır. Bir adam geliyor "Esselamu aleyküm" diyor. Allah Resulü selam "ve aleyküm selam" ondur. Adam oturuyor. Bir tanesi geliyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor. Allah olsun. Aleyküm Selam ve Rahmetullah 20 diyor. Bir tanesi geliyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah olsun. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü 30 diyor. O da oturuyor. Şimdi i̇nsanlar merak ediyor. ney bu 10, 20, 30? Soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü nedir bu? Bir tanesi geldi. Esselamu Aleyküm dedi. 10 tane ecir kazandı. Geldi ve rahmetullah diye ziyade, et, ziyade etti. 20 ecir aldı. O berekatı ziyade etti. 30 ecir aldı diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Her defasında ne yapmıştır? Ziyadesinde e, ecri fazlalaştırmıştır. Bir kimse bir topluluğa girdiği zaman veya bir kardeşinin yanına girdiği zaman selam verdiğinde nedir? Benden sana herhangi bir şer, bir ihanet gelmez. Benim elimde de güvenilirdir demek istiyor ki selamında nedir? Manası budur kardeştir Esenliktir, selamettir. Benden sana herhangi bir zarar gelmez. Benden sana herhangi bir hainlik gelmez. Herhangi bir kötü nazara, kötü bakış gelmez. Benim elimde, dilimde emindir. Ben Müslümanım demektir diyor. Selamın manası. Ebu Sa'id Al-Kudre radıyallahu anh'a diyor ki Allah Resulü Sakın diyor yol üzerinde oturmayın. Sahabe diyor ki ey Allah bizler diyor muhakkak yol üzerinde biriyle karşılaşır, selamlaşır, oturur konuşuruz diyor. Öyleyse diyor muhakkak böyle yapacaksanız yol üzerinde duracaksanız bari yolun hakkını verin diyor. Sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü yolun hakkı nedir? Gözü haramdan korumak, eza etmemek, selamı almak, iyiliği emredip Kötülükten de yasaklamaktır buyuruyor. Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine selamla alakalı iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Nedir? Aranızda selamı yayın buyuruyor Allah Resulü selam. bir adam geliyor, Allah Resulü diyor ki, ey Allah'ın Resulü hangi İslam daha hayırlıdır? Allah Resulü yemek yedirmen tanıdığına ve tanımadığına selam vermendir, diyor Vesselam. Kıyamet alametlerinden bir tanesi, kardeşlerim kişinin sadece tanıdığına selam vermesidir. Ama tanıdığına ve tanımadığına selam vermek de nedir? İslam'ın en hayırlısıdır buyurur Allah Resulü <Gülüyor> Bir Müslümanın bir Müslüman üzerindeki hakkı beştir. selam verdiği zaman selamını almak, hastalandığı zaman ziyaretine gitmek, cenazesine tabi olmak, davetini icabet etmek ve aksırdığı zaman elhamdülillah derse yerhamukallah demek. Yine diyor ki Allah Resulü Selam yürüyen, e, oturan yürüyen oturana selam verir. E, çok da az, selam verir. E, az da çoğa selam verir diyor. Allah Resulü Selam yine küçük büyüye Yürüyen oturana çok az olanda çok olan topluluğa selam verir diyor. Allah bu da selamın adaplarındandır kardeşlerim. Küçük ne yapar? Büyüyen selam verir. Yürüyen oturana selam verir. Az bir toplulukta çok olan bir topluluğa selam verir. Enes radıyallahu anh diyor ki Allah Selam çocukların yanına uğrar ve onlara selam verir diyor. Bu da nedir? Muhabbeti, sevgiyi artıran şeylerden bir tanesidir kardeşlerim. Evet selamın hakikaten kardeşlerim ecri büyük olduğu gibi Müslümanlar arasındaki bağ olarak da hakikaten önemli bir mesele kardeşlerim. Çünkü defalarca dediğimiz gibi iki insan birbirine küstüğü zaman iki Müslüman maalesef ilk yaptıkları şey nedir? Selamı kesmektir. Bu da şeytanın bir oyunudur kardeşlerim. İnanın selamı kesmeseler birbirine selam gördüklerinde selam verseler Nedir? O muhabbet devam edecektir. Allah Rasulü bunu derken iki kişi birbirine karşılaşır, küs insan. Biri bu tarafa bakar, biri bu tarafa bakar ve o ikisinden hangisi selamı önce başlarsa ecrü o alın götür o daha hayırlıdır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan sana sığınırız ya Rabbi. Allahumme amin. Subhanekallahumma ve la ilahe illa ente, esteğfiruke ve etûbü Thank you.